Arkadaşlar e, hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah hmm, Seste ve görüntüde problem yok. Muratcığım soldaki yazları bir silsek de boşaltsak Yeniden yazışsak olur mu? Hayırlı akşamlar Eda, hayırlı akşamlar Merve. Şu yazları silsek hani nelerin yeni olduğunu daha iyi anlamam imkanı olur. Emine Danacı hayırlı akşamlar diyor. Teşekkür ederim. Peki demek ki e, Problem yok. Yani sesim duyuluyor ve Görüntüde sorun yok öyle anlaşılıyor. Nasıl geçti bayramımız? İnşallah sorunsuz geçirmişsiniz. İyi geçmiştir bayramınız. Tabi işte son günlerde tabi ki bayramın tadı tuzu kalmadı maalesef. Ülkemiz üzerinde görüyorsunuz ne kadar büyük oyunlar oynanıyor. En basit bir e, olayı bile icabında ne kadar abartıp ne hallere götürebiliyorlar ülkeyi maalesef. Allah akıl fikir versin diyelim ne diyelim yani. Aman aman sakın e, heyecanla hareket etmeyelim. Sakın e, yanlış işler yapmayalım. Herkes sağduyulu olmalı. Herkes soğukkanlı olmalı. Anlayış e, içerisinde inşallah bütün bu problemleri, sıkıntıları aşacağız. Ona Allah inşallah bu güzel ülkeye sıkıntı vermeyecek. E, yani Türkiye biliyorsunuz güzel bir ülke olunca e, e, güzelle taş atılır tabii yani işte atıyorlar yani atıyorlar laf atıyorlar taş atıyorlar ama inşallah e, Allah yardım edecek ve sıkıntısız bir şekilde bu sorunlar çözeceğiz diye inanıyorum. Peki arkadaşlar şimdi e, önce şunu sorayım e, aşağı yukarı 3 haftadır ders yapıyoruz Yanlış hatırlamıyorsam, e, bu süre içerisinde e, ne tür sıkıntılarımız oldu? Önce onlardan biraz bahsedelim. E, derslerle ilgili sıkıntılar var mı? İzleme imkanımız oluyor mu? Anla anlaşılıyor mu anlatılan dersler? E, bu konuda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlarımızın bazıları herhalde yazı yazıyorlar. Ee, Zeynep diyor ki elhamdülillah bir sıkıntı yok. Peki bu güzel bir e, haber. Diğer arkadaşlarımızla aynı kanaatte midirler? Programdan giremiyoruz. Ee, Hatice Nur Ertürk programdan giremiyoruz diyor. Şu an galiba Murat Koruç arkadaşımız... Bizi duyuyor. Murat e, size zaten arkadaşlar Face'de de bildirmiş. Eğer programa girme konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız lütfen Murat'ın e-mailine e, bir mesaj atın. Murat size e, her türlü kolaylığı sağlayacak. Sağ olsun. Bugün de geldi. E, odamda görüştük. E, yani hakikaten arkadaşlarımız çok Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Murat özellikle canla başla önden geleni yapıyor. Diğer arkadaşlarımız tabi e, ama yine de tabi sorunlar olabiliyor. Dediğim gibi e, Murat Oruç kardeşimize eğer mesaj atarsanız mailine mesaj atarsanız inşallah Murat e, size her türlü kolaylığı sağlayacak. Evet bak Murat e, hemen size arkadaşlar sıkıntı yaşayan arkadaşlar işte adresini vermiş adresine kullanıcı adımız şifremiz ve geçmek istediğimiz grubu lütfen yazınız iyi dersler dilerim demiş Sağ ol Murat'cım çok teşekkürler gördünüz mü hemen Murat hazır gibi yetişti ee, yani lütfen e, sıkıntıları Murat yani bu tür sıkıntıları Murat'a e, ulaştıralım Murat her türlü yardım yapacak inşallah sağolsun Allah razı olsun Murat'tan peki ee, bir toplantı e, yapmayı düşünüyorum ee, İsvi litan'deki arkadaşlarla e, özellikle İstanbul'da oturan arkadaşlarla ama ne zaman ne zaman yapalım arkadaşlar yani ne zaman toplantı olsaydı acaba e, vize'den sonra mı olsun birlikte karar ben bayramdan sonra konuşuruz diye bekliyordum Hatice önce olsun diyor tamam ee, hafta sonu eminim hafta sonu zor olur yani hafta sonu fakülte kapalı. İçe, toplantının içeriğini iknıyorum. Yani toplantıya ben e, şöyle diyelim, e, bazı hocalarımız da çağırıyoruz. Özellikle danışman hocalarımız geliyor, derslere giren hocalarımız geliyor. Orada öğrencilerimize hocalarımız birlikte Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Yani sorunlarımız neler, sıkıntılarımız neler, hangi konular zor, hangileri işte sıkıntılı. Yani bunlarda karşılıklı olarak sorunlarımızı görüşüyoruz. Hocalarımız kendi alanlarıyla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Böyle mümkün olduğunca verimli bir toplantı yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu toplantıya herkesi çağırmamız mümkün değil. Peki ne yapabiliyoruz? Yani mümkün olduğunca böyle bir hani her şubeden işte A, B, C, D, E şubelerimiz var. Hatta bir de 3. sınıftaki arkadaşlarımızdan da katılanlar olabilir. Onlarla şöyle bir 25 kişi mesela. 25 en fazla 30 kişiyle bizim fakültemizin çatısında güzel bir yerimiz var. Orada e, toplantımızı yaparız. Çay içeriz. Ee, inşallah verimli bir toplantı olur. Ee, benim için Perşembe ve Cuma günleri e, öğlen sonraları müsait. Şerimet de zaten gelebilen o kadar olur. Tamam yani. Gelebilen arkadaşlar hani e, gelirler. Sonra onu sizinle paylaşırlar tabii yani. Gelemeyen arkadaşlarımızla konuştuklarınızı paylaşırlar. Ee, i̇nşallah verimli olur. Yani ee, Tabii ben e, fakültedeki diğer öğrenci gruplarıyla da toplantılar düzenliyorum. E, mesela işte İngilizce İlahiyat bölümü var. Onlarla bir toplantı yapacağım. Uluslararası İlahiyat var. Onlarla yapacağım. Diğer bölümlerle yapacağım. Yani sıkıntılar nelerdir? Onları böyle bir hani öğrencilerimizden dinleyelim ve birlikte e, çözmeye çalışalım amacımız o. Emine diyor ki nasıl olacak? Nasıl olsun Emine sen bize bir yol öner. Şimdi ben size duyurdum. Daha net kararlaştırmadık hangi gün olacağını. Şimdi Bugün ayın 10'u e, ve cuma. Demek ki 9'u perşembeydi. 7 gün eklersek 16'sı e, ne zaman oluyor per, e, per, haftaya perşembe? De olmazsa. Ondan sonraki hafta yapalım mı? Biraz daha zaman geçmiş olur. O zaman ne oluyor? Şöyle takvime baktığımız zaman evet, 9'u 16'sı 23 23'ünde olabilir. Ne dersiniz? 23 Ekim uygun mu? 23 Ekim Perşembe günü saat 1'de toplanırız. 2-2.5-3'e kadar toplantımız sürer. Geçen sene de öyle yapmıştık. Ee, dersi olmayan hocalarımıza da söylüyorum. Onlar da sağ olsunlar geliyorlar. Eğer hocamız o anda dersteyse ona bir şey diyemeyiz. Ama dersi yoksa zaten Hatice Nur saat 2 olsa neden Hatice? Yani şöyle bir şey var bazen uzuyor. Yani bir olunca 2.5-3 hani gibi bile olabildiği e, söz konusudur olabilmesi. O yüzden çalışanlar için ee, tamam yani eğer iki diyorsanız iki de olabilir ama ya da bir de başlarız arkadaşlarımız gelince katılırlar diğerleri. Yani çalışıyoruz Emine diyor. Hatice çalışanlar için diyor. Şimdi bir ile iki arasında nasıl bir fark var çalışan arkadaşlarımız için? Emine Koç namaz var diyor. Doğru namaz var. Evet. E o zaman bir buçuk olsun. Emine tamam 1.30. Tamam peki. 1.30'a aldık. Namazlarımızı da kılmış oluruz. Ee, i̇nşallah o zaman lütfen not alın. Ee, 20 kaç dedik? 23 Ekim mi? Evet. İklor'un e, temmelerine teşekkür ediyoruz. E, 23 Ekim saat 1.30'da fakültemizde dekanlık katının üstünde e, bizim bir terasımız var. Orada inşallah e, bir toplantı yapalım arkadaşlar. Oldu mu? Bu arada, yani sizde derslerle ilgili olabilir. E, aha, bu arada şunu da söyleyeyim. E, AUZEF'ten de arkadaşları çağırıyoruz. Mesela Deniz Bey'i çağırırız. İnşallah müsaittir gelir. E, teknik e, ekipten arkadaşlar gelirler. Onlar da toplantımıza katılıyorlar. Böylece hem teknik sorunları Deniz Beylerle Görüşürüz, onları iletiriz, onlar tedbirlerini alırlar. Derslerle ilgili sorunlarda, derslerin içeriği ile ilgili sorunlarda biz e, kendi hocalarımızla konuşmuş oluruz. İnşallah e, istifade ederiz, hep birlikte istifade ederiz. Yani dolayısıyla e, Deniz Bey'leri de çağıracağız. yani Auzev'deki sorumlu arkadaşlarımız da gelecek. geçen sene geçen sene de öyle olmuştu. Ekrem Beyler gelmişlerdi. E, i̇nşallah Deniz Bey de gelir hep birlikte verimli bir toplantı yaparız. Ee, tamam mıyız? Mesela şöyle bir soru soralım. En azından bir ön fikrimiz olsun diye. Şu an e, 40 arkadaşımız e, bizi takip ediyor. Bu 40 kişiden kaç kişi katılabilir? Tahminen yani mesela Emine katılacak. Emel katılacak. Hatice katılacak. Yani 3 kişi şu an oldu. Zehra katılacak ee, Tamam kerime bekleriz Kerime madem yakınsın gel Emine Güner ben de katılırım diyor. Tamam o zaman Söy Eda Ben katılamam ne yazık ki diyor. Peki arkadaşlar Yani anlaşılan Arkadaşlarımız gelecekler ha, Diğer şubelere de söylememiz lazım tabii. Ben inşallah Murat'la Görüşürüm Haftaya ya da Murat şu an duyuyorsa güzel bir duyuru yapalım. Ee, e, ilan yaparız. Siz de Face'de arkadaşlar yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlara yazın. Aslında bizim Alper e, Alper yazacak ama Alper e, evleniyor. Yarın e, e, nikahı var. Alper'in. E, haftaya da tabii evlilik nikah izni aldı. O yüzden gelmeyecek daha sonra duyururuz bir şekilde ama zaten şu an e, duyan arkadaşlarımız oldu siz, siz de duyurun arkadaşlarınızı biz de duyururuz tamam arkadaşlar tabi diğer grupla da duyuralım üçlerde duyuralım ben üçlerde temsilcilerini arayacağım telefonlar sizin temsilcileriniz bizim kızlar burada mı e, kimdi bizim kızlar temsilci kızlar herhalde e, var mı aramızdalar mı onlar ha Sümeyye bir tanesi. Evet. Mutl bir de ha, melek, melekle Meryem. Dörtlerin değil mi? Melekle yani melek Meryem de galiba. Onlara bir bekliyoruz tabi. Yani melekle Meryem'in kaçarı yok gelecekler. Üçlerinde temsilcilerinden Sümeyye var. Sümeyye diğerinin adını hatırlayamadım. O arkadaşlarımızın da katılmasını arzu ederiz. Ee, Amin Fakna ee, inşallah e, verimli bir toplantı olur arkadaşlar. Peki bu, bu e, sayfayı kapatarım mı? E, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, çok soranımız oluyor. O yüzden açıklayayım. E, bu e, pedagogik formasyon. Biz e, takip ediyoruz. E, soruyoruz. Ama henüz e, fakültem, üniversitemize İntikam eden bir şey yok. O yüzden bekliyoruz. Ama duyduğumuz anda hemen size ileteceğiz arkadaşlar. Size bilgi vereceğiz. E, ya emin olun, e, duyduğum saatte bize haber gelen geldiği saatte hemen size de duyuracağım onu. Ama daha bir şey yok. Yani fakültedeki öğrencilerin de hiçbirinin herhangi birinden haberi yok çünkü yok yani bir şey haber gelmedi bize. Bazı üniversiteler Kayıt alıyorlarmış galiba arkadaşlar ağzından söyleyenler oluyor. Daha bizimki başlamadı tabii yani biz üniversiteye bir şey yapamıyoruz. Ee, bak İkmir Kırdar Hayef 3500 diye duyuru yaptı hocam. Bize gel. İkmir neden okudunu haberi? Sayfalarında mı var? Ee, Hayef var. Peki. Çok güzel. O zaman şimdi bize resmi yazı muhtemelen e, pazartesi günü gelir. Veya salı günü en geç gelir. E, netleşir. E, ne kadar olacağı. E, ona göre biz de size şartları falan varsa onların hepsini size duyururuz arkadaşlar. E, zaten detaylar sonra diye de yazmışlar yazmışlardı. Evet. Demek ki ilk bilgi olarak bunu yazmışlar. O yüzden daha bize de haber vermediler. Yoksa bize de Uzaktan vermiyorlar. Evet, Eftal uzaktan vermiyor da yazmış. Geçen sene de e, Ekrem Beyler gidip görüştüler eğitim fakültesinin hocalarıyla ama onlar kabul etmediler. Bu sene de demek ki muhtemelen kabul etmeyecekler. E, formasyon derslerimiz e, canlı yani derste, ders ortamında olacak. E, eğer içinizden e, İstanbul dışında o, oturan arkadaşlarımız varsa ki tabii ki vardır. Biliyoruz bunu. Bunlar isterlerse kendi bölgelerine yakın. E bak mesela Gülhan'ım diyor ki Ammasya uzaktan veriyor. Ama %3 hafta sonu ve bir, ve 14 hafta staj var. Zaten staj var. O staj, staj olacak. Bir şey demiyoruz ama dersler niye kabul etmiyorlar? edip etmeleri lazım. Sonuçta Hafta grubu açılır mı peki hocam? Geçen sene açılmadı. Kendi öğrencileri alıyor. Tamam da ama yani her üniversite belli miktarda kendi öğrencilerin dışındaki öğrencilere de kontenjan ayırması lazım. Biz de yapıyoruz. Yani işte kendi şehrinizde Günhan'ın mesaj sizin şehriniz neresi bilmiyorum. Şehrinizde eğer orda, Bursa. Bursa yapabilir yani. Bursa'yı takip edin. Ee, oradan da isterseniz yazılırsınız ve takip edersiniz. Çünkü onlar da belki yani Amasya evet uzaktan veriyor diyor arkadaşlarımız. Başka veren var mı? Ee, mezunlar alıyor diyor Eftal ama mezunlarındaki bitti arkadaşlar. Van Eftal diyor ki Van da veriyor. Oralara yakın arkadaşlarımız isterlerse seçebilirler. Çünkü İstanbul'un Kesinlikle sizden yüz yüze ders isteyecek. Hakkari. Onlar, onlar da veriyor. Demek ki veren fakülteler var. Üniversiteler var. Peki. Yani onu da söylemiş olalım. İnşallah dediğim gibi e, bir şeylerden haberdar olduk, hemen size onları iletiriz. Haber veririz. Şimdi gelelim geçen hafta sorduğumuz soruya. Daha doğrusu ondan önceki hafta. Çünkü geçen hafta bayram dolayısıyla ders yapamamıştık. Demiştik ki arkadaşlarımız düşünsünler, taşınsınlar. Yani bir alan mesela kimin nereye, hangi alana merakı var. Onu demiştik hani bir konuşalım. Tabii belki bazı arkadaşlarımız biliyor ama bilmeyenler de olabilir. Şimdi bizim fakültede yani ilahiyat fakültelerinde hangi bölümler var. isterseniz az biraz onlardan bahsedelim. Sonra sizin düşüncelerinizi almaya çalışalım. Bizim fakültemizde arkadaşlar kaç bölüm var, bileniniz var mı? Bizim fakültemizde kaç bölüm var? Yani kaç bölümde yüksek lisans yapılabilir diyelim. Öyle soralım. Fakültede ziyade kaç bölümde yüksek lisans yapılabilir bizde? Ee, evet. 3 diyor Huriye. Çok güzel. 3 ee, Huriye'nin verdiği cevap tabii ki doğru ama D kapıda ekleyebiliriz Huriye. O zaman D kapıda eklersek, eklersek ama siz tabii D gidemezsiniz çünkü e, yani D kapı kendi mezunları daha çok alıyor. Fakat yani olabilir o da kapalı değil e, sonuçta Marmara Marmara'da da var e, alıyorlar oradan. Ama biz üç bölüm üzerinden götürelim iş yazdığı gibi üç bölüm. Peki bunlar nelerdir? E, isimlerini bileniniz var mı? Bölümlerimiz nelerdir? Birincisi, mesela bir tanesi çok güzel. Gene Huriye temel islam bilimleri diye yazdı. Biri temel islam bilimleri, ana e, evet, felsefe ve din bilimleri. Gene Huriye yazıyor. Huriye bu işi iyi takip ediyor. Hadi Huriye, üçüncü, üçüncüyü de yaz. Türk İslam sanatları diyor Ümmü Gülsüm Çilek. Bakalım Huriye. Bak Huriye İslam Tarihi ve Sanatları. Evet, e doğru. Üç tane temel bölümümüz var. Temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları. Şimdi bunların da altında tabii ki arkadaşlar e, dallar var, bilim dalları var. Mesela Temel İslam bilimlerinin altına neler var? İşte tefsir var, değil mi? Okuttuğumuz tefsir var. E, hadis var ders alıyorsun hadis dersi de alıyorsunuz e, İslam hukuku var fıkıh İslam hukuku birlikte onu da derslerini alıyorsunuz biliyorsunuz başka kıraat var e, işte Kuran derslerini alıyorsunuz biliyorsunuz kıraat var başka kelam var kelamı birinci dönem e, alıyoruz geçen sene e, almıştınız şimdi üçüncü sınıftaki arkadaşlarımız alıyorlar kelam var Başka ne var? Mezhepler tarihi var. Mezhepler tarihi dersi siz ilk iki yılda e, açık öğretim fakültesinden almışsınız diye e, bizim programımızda yok. Ama çok önemli bir ders o da tabii ki e, İslam mezhepleri tarihi dersi. O, ondan da yapmak mümkün. Tasavvuf var. Tasavvuf var. Bir de Arap dili ve belahatı var. Hurriyen yazdığı gibi Arap dili ve belahatı var. Tasavvuf var. Sekiz tane e, bilim dalı var. Temel İslam bilimleri ana bilim dalının altında sekiz tane bilim dalı var. Bunlardan hangisini istersek oradan e, kendimizi geliştirebiliriz. E, felsefe ve din bilimleri bölümüne geldiğimiz zaman orada da arkadaşlar gene alt e, bilim dallarımız var. Mesela işte İslam felsefesi var, değil mi? Ee, Huriye 8 bölümde orada var diyoruz. Bak Huriye ya bu Huriye geçen seneki bizim öğrencilerden mi Huriye? Yüksek lisans yapıyoruz yapıyorlar. Evet, ondan biliyorsun Huriye. Nasıl girdinlerse sen Huriye? Yani girmenden sevindin de? Makale için mi gideceksin tamam? Tamam, güzel. Evet, Huriye arkadaşımız geçen sene son sınıfta okuyordu. Mezun oldu. Bakın şu an e, felsefe ve din bilimlerinde değil mi Huriye? Yüksek sanası yapıyorsun. Evet, felsefe ve din bilimleri bölümünde. Peki, bilim dalını seçtin mi Huriye? Galiba o da belliydi. Dinler tarihi. Evet, söylemiştin doğru. Dinler tarihi. E, dolayısıyla bakın, işte aranızdan bir arkadaşımız bugün Bizim fakültemizde <gülüyor> mezun etseniz de kurtuluşumuz yok yani hocam. E, Gül Hanım yani e, tercihe bağlı bir şey. Yüksek lisans tercihe bağlı bir şey. İstiyen arkadaşlarımızla e, tabii ki yüksek lisans yapıyoruz. Kim var Huriye? 34 kişi var hem de Huriye kimler var? Onlarla görüştük mü Huriye? Geldiler mi bana? Çok gelen olduğu için erkek öğrencilerden. Ee, tamam. Peki inşallah şu an işte bizi 50'ye yakın arkadaşımız takip ediyor. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Var, demek ki bu işler olabiliyor yani. Yeter ki insan gayret etsin, çalışsın, çabalasın olmayacak diye bir şey yok. Peki. Ee, temel İslam bilimlerinden bahsettik. Felsefe ve din bilimlerinden bahsediyorduk. İşte İslam felsefesi var. Din felsefesi var. Dinler tarihi var. Din eğitimi var. Din psikolojisi var. Din sosyolojisi var. Değil mi? E, mantık var. Başka ne var Hürriye? E, bu ana bilim dallarında Arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz. Yüksek sans yapabilirsiniz. Eğer felsefeye, psikolojiye, sosyolojiye, din eğitimine, dinler tarihine ilginiz varsa o bölümden de dediğim gibi kendimizi geliştirmek mümkündür. Bir de İslam tarihi ve sanatları ana bilim dalımız vardı. Onun da altında işte İslam tarihi var. Ondan sonra Türk din musikisi var. Türk İslam Edebiyatı var, İslam Sanatları var. Böyle orada da gene 4-5 tane, 6 tane dalımız var. Yani bilim dalımız var. Eğer merakınız varsa o alanlara, oralardan da yüksek lisans yapma imkanımız var. Tabii ki yüksek lisans diyoruz ama özellikle son sınıftaki arkadaşlarımız lütfen şunları bilsinler. Yüksek lisansta e, not ortalamanız önemli. E, ondan sonra, yani diploma notunuz önemli. Ondan sonra en önemlisi de ales. Değil mi Huriye? %50'i etki ediyor ales. E, dil puanı var. Yani İngilizce'den veya Arapça'dan sınava girmeniz lazım. 50 barajdır. elin yukarısını almanız gerekiyor. Eğer elin altında alırsanız elenirsiniz zaten. Dolayısıyla dil önemli yani İngilizce veya Arapça önemli e, isteyen arkadaşlarımız böyle bir hazırlık içerisine girebilirler. Şunu da söyleyeyim e, e, bir arkadaşımız eğer yüksek sans düşünüyorsa o arkadaşımız şimdiden girişimlerde bulunsun. Mesela ne yapar Diyelim ki hadisten düşünüyorsunuz mesela e, hadisten yüksek sans düşünden bir arkadaşımız Fakültemize gelmeli. Eğer biz de yapmak istiyorsa. Mustafa Ertürk hocamızla görüşmeli. Zekeriya ile görüşmeli. İşte Hüseyin Hans hocamızla. Yani bizim fakültemizdeki kısaca hadis hocalarımız. Ales'ten en az kaç almak gerekiyor? Ales'ten e, yani alacağınız kaç alırsanız onun yüzde 50'si etki ediyor. Mesela 70 alsanız Huriye Bak yazdı 65 en az 65 alsanız demek ki 32,5 puanınız var demektir. 80 alsanız 40 puanınız var zaten. O yüzden Ales ne kadar e, e, yüksekse o kadar iyi olur. Osman diyor ki hocam hangi üniversitede dil şartı var? E, bizde var işte. Ama Marmara İlahiyat'ta yoktu. Şu an koydular mı bilmiyorum. E, e, Marmara İlahiyat'ta dil şartı yok bildiğim kadarıyla. Aa, bak Huriye aa, çok doğru bir şey yazmış. Çok önemli olduğu için yüksek bakmaya almaya baksınlar diyor Huriye. Evet. Evet, Huriye diyor ki Marmara hayatın dil sınavı yok ama bilim sınavı var zor diyorlar. Huriye bizimki kolay mıydı? Tabii bizimki bilim sınavı yani biz sözlü mülakat yapıyoruz. Onlar bir de yazılı, önce yazılı yapıyorlar. E, mülakat zordu. Vallahi bizde de girenler bayağı bir telediler Hürriye yani. Tefsirden girenleri bayağı bir teledik. E, çünkü başvuranlar çok olunca e, haliyle arada iyileri seçmek için biraz zorluyoruz. E, yoksa hani sıkıntı vermek için değil. E, zorlamamız. Ales çok önemli. Dil puanı önemli. E, ve e, mezuniyet notumuz önemli arkadaşlar. E, dediğim gibi Hangi alanda düşünüyorsanız lütfen şimdiden o alan hocalarıyla tanışın, görüşün. Deyin ki hocam ben böyle bir niyetim var. Nasıl bir hazırlık yapayım? Mesela hangi kitapları okuyayım? Hangi makaleleri okuyayım? Hocalarımız sağ olsunlar yani bütün hocalarımız bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hatta şu an bizi takip ediyor mu bilmiyorum ama geçen bir kızımız geldi. ismini vermeyeyim. Ee, kendini çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten kıraat alanında kendini çok yetiştirmiş bir arkadaşımız. Ee, e, yani tam da böyle hani tabi caizse aradığımız bir eleman diyebilirim. Hemen bizim kıraat bölümündeki hocalarımızla tanıştırdım. Görüştüler, konuştular. Hocalarımız tavsiye edebilecek. onu da çok memnun kaldılar. Yani sanırım bu kızımızı bir aksilik çıkmazsa al alesi iyi olursa, dili olursa mezun olduğunda alabilir Şimdi bakın hocalarla görüştü. Hocalara kendini anlattı. Hocalara hocam ne okuyayım, nasıl çalışayım dedi danıştı. Evet İlitam'da. Hatice İlitam'da bu kızımız. Ama mükemmel şekilde kendini geliştirmiş kıraatların tamamını biliyor. Sadece okumasını değil aynı zamanda teorik olarak haklarında çok bilgi sahibi. Hatta mesela Suudi Arabistan'da kıraat alanında önemli bir kişi varsa gidiyor, ondan ders alıyor. Böyle bir sürü yabancı hocalardan da ders almış. Kendini iyi yetiştirmiş bir arkadaşımız. Böyle bir arkadaş geldiği zaman hepimiz ona yardımcı olmak isteriz. Sizden de o yüzden diyorum. Eğer herhangi bir alan için karar vermişseniz lütfen bu alanı hocalarıyla tanışın, görüşün. Müsait zamanlardan gelirsiniz. Hoca derste olabilir ya da misafirler olabilir. Hocandan, hocadan randevu alın. Hocam ben sizinle işte yüksek lisans konusunda biraz hani istişare yapmak istiyorum. Diğer randevu alırsınız Zeynep Ekinci hocam ben Bursa'da oturuyorum hadis alanında tezli yüksek lisans yapmak istiyorum. Üniversiteye sık sık gidilmesi gerekir mi? Yani Uludağ Üniversitesi benim için daha ideal mi olur? Aynen öyle Zeynep yani sen madem oradasın kesinlikle Uludağ ile Hayat'ı seç. Sen de o zaman Uludağ ile Hayat'taki hadis hocalarımızla tanışman, görüşmen lazım. Değil mi Zeynep? Biz de arkadaşlar, biz derse devam istiyoruz. Ee, yani yüksek lisans programına kayıt olan arkadaşlarımızdan derse devam istiyoruz. Yani çok acil bir durum olur. Bir, bir kere üç kere gelmez. O ayrı bir şey. Fakat e, genel hatlarıyla derse devam zorunluluğu var. Demek ki özetleyelim. E, hadisten örnek verdik. Ama aynı şey tesli için söz konusu. Aynı şey kelam için söz konusu. Aynı şey Diyelim ki dinler tarihi için söz konusu. Aynı şey din felsefesi için söz konusu. Ben asıl bütün ana bilim dallarımız için söz konusu. Osman diyor ki, hocam ben yurt dışına dil eğitimi için gitmeyi düşünüyorum. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Osman hangi dil? Arapça mı? İngilizce mi? Ya yani hangisi? Arapça. Peki düşündüğüm bir yer var mı Osman? Düşündüğüm bir yer var mı? Planladığım bir yer var mı? Katar. Ee, Katar. Evet. Katar olabilir mi? Olabilir. olabilir. Ee, Ürdün. Evet. Ben de Ürdün diyecektim şahsen. Çünkü e, Katar'ın Arapçasından ziyade Ürdün'ün Arapçası daha iyidir. En iyi Arapça Ürdün Filistin ve Suriye Arapçasıdır arkadaşlar. Fakat maalesef Suriye'de biliyorsunuz artık perişan vaziyette Suriye. Rabbimizden dileyelim en kısa zamanda kendini toparlasın gene eski yani eskiden daha iyi Suriye, bir Suriye ortaya çıksın inşallah. Suriye bizim için büyük bir e, imkandı. Hem hayat şartları çok uygundu, hem e, Arapça eğitimi iyiydi. Fakat maalesef Suriye bu vaziyette. Şimdi Ürdün var. Ürdün de Arapçası Fası Arapçaya yakındır, iyidir. Ama Ürdün biraz pahalı. Yani Türkiye gibi. Pahalıken Türkiye gibi diyelim. Ama Suriye Türkiye'den çok ucuzdu arkadaşlar. Çok ucuzdu Suriye Türkiye'ye göre. Ürdün Türkiye gibi eğitim eğitim pahalı. Osman onu sana söyleyeyim. Yani dil kursu için ne kadar ücret istiyorlar bilmiyorum ama bayağı fazla istiyorlar. Ee, onu, onu bil. Ee, Medine olabilir mi? Medine'de oturabilir misin? Çünkü bir de ikamet, işte Suudi Arabistan'da ikamet çok büyük bir sorun. Diğer ülkelerde biraz hani nispeti mesela Ürdün'e rahat rahat gidebilirsiniz, kalabilirsiniz. Ama Suudi Arabistan'da ikamet çok zor. Birilerinin size kefil olması lazım. Hatırlayın tarihten hani değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Tayfililer çağırıyorlar. Tayfe gidiyor. Tabi hain Tayfililer e, sahip çıkmıyorlar Peygamberimize. Eziyet ediyorlar. E, dönüşte sen büyük bir Sen çıktın Mekke'den bir daha giremezsin diyorlar. Sana birinin kefir olması lazım. Yoksa giremezsin. Yani öyle bir şey. Hala bu anlayış e, devam ediyor. Yani birinin Su Arabistan'a girmesi için oradan birinin kefil olması lazım. Biraz zor. Ya da kısa bir süreliğine gidersiniz, gelirsiniz. Ama Ürdün rahattır. Dili de iyidir. Eğitimi de iyidir. Bir de Osman şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Arkadaşlar da takip ediyorlar inşallah. Eğer sen Arapça metin okumak ve okuduğun metini anlamak için gideceksen Ürdün'e hiç gitme. Yani Türkiye'de bu eğitim daha iyidir. Emin olun Türkiye'de bizim işte bazı medreseler var, Kur'an kursları var, bazı vakıflar, dernekler falan veriyorlar. Bazı hocalar özel ders veriyorlar. İnanın bizim hocalarımızın burada vermiş olduğu Arapça ama kitap Arapçası. Yani kitap metnini okumak ve anlamak o yöndeki Arapça Ürdün'dekinden daha iyidir. Ama ben bir de pratik istiyorum. Yani rahat rahat konuşayım diyorsanız tabii ki o zaman Ürdün önemli. Gitmek lazım. Ama tekrar söyleyeyim. Ha bir sınavda size diyecek, diyebilirsiniz. Hocam sınavda siz bizi Arapça konuşturacak mısınız? Yoksa metin mi okutacaksınız? Tabii ki metin okutacağız. Biz e, Orada sizi Arapça konuşabiliyor musun? Konuşamıyor musun? Diye denemiyoruz. Size metin okutacağız. Eğer metni okuyabiliyorsanız, anlayabiliyorsanız, çevirebiliyorsanız bizim için problem yok. Ama ben e, tabii ki Arapça konuşabilmemiz de önemli. Ee, o yüzden yani pratik için de o memleketlerde olmak gerçekten iyi olur. Ee, i̇htiyacımız oluyor ona da. Peki e, dolayısıyla dil konusu böyle. Yani dil lazım. Ee, ondan bahsettik. Tekrar ısrarla söylüyorum bakın. Altını çizerek söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Eğer yüksek lisans düşünüyorsanız bir an evvel alanınızı tespit edin. Belirleyin. Ve lütfen fakültedeki hocalarımıza, ilgili hocalarımıza gidin. O hocalarımızla görüşün, onların tavsiyelerini alın. Ne okumamız lazım, neye bakmamız lazım, deyin, ondan önerilerine göre hareket edin. Tanısınlar sizi. Bu size büyük bir avantaj sağlar arkadaşlar. Bak bu kadarını söylüyorum size. Herhalde anlıyorsunuz, değil mi ne demek istediğimi? Emine diyor ki hocam, din psikolojisi alanında, din psikolojisi alanında bizim var ya böyle şeker gibi hocalarımız var. Emine, Emine, inan şeker gibi hocalarımız var. Biri mesela Ümit. Ümit e, Horozcu. Bizim öğrencimiz aynı zamanda Ümit. Aa, bugün yardım, yardım doşantlara fakültemde görev yapıyor. Şükürler olsun. Bak kendi öğrencimiz bu noktaya geldi. İnşallah yakında doşanta olur. E, Ümit çok iyi bir arkadaşımızdır. Mehmet Atalay aynı şekilde. Ve yeni bir hanım hocamız geldi. E, Gülüşan diye bir hanım hocamız geldi. O da çok iyidir. E, bu hocalarımızla görüşebilirsiniz arkadaşlar. E, Emine diyor ki hocam Huriye bir şey yazmış. Sınav öncesi Hakanca ile dört kere görüşmüştüm. Bak Huriye. Çok güzel söyledin yazdın. Peki Huriye sence bunun faydası oldu mu? Elbette ki olmuştu değil mi? Kesinlikle. Bak duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar çok önemli ipuçlar. Bunları herkese söylemiyoruz ha. Takip eden 55 arkadaşımız. Bunlar size özel. Derse katılmanın avantajı. Öyle diyelim tamam arkadaşlar? Şimdi e, din psikoloji alanımız, alanımız çok iyi. E, bir, üç tane hocamız var. E, hepsi de deneyimli hocalarımız. Çok kendini iyi yetiştirmiş hocalarımız. E, zaten Ümit e, aynı zamanda e, akademi danışmanlık yapıyor size. Ümit'in derslerine katılabilirsiniz. Dündü dersi galiba. E, tanıyın Ümit'i iyi olur arkadaşlar size. Özellikle tavsiye ediyorum. Ümit'le tanıyın. Tanışın, görüşün. Hürriye diyor ki tavsiye etti hocamız kitaplar. Tamam. Ee, ne okuyup hazır, hazırlanacağımı biliyordum. Çok güzel. çok güzel. Ee, uzaktayız. Telefonla görüşme olumlu olur mu hocam? Bağdat'ı yapma. Evet Bağdat çok uzakta. bağdatta tabii tabi e, perişan vaziyette ama inşallah Bağdat yüksel iyi vaziyettir. Orada sıkıntı yoktur. Ee, Sivas ha yok ben Bağdat isimli zanaatler seyrediyordum. Bağdat yani maalesef eskiden Bağdat büyük bir medeniyet merkeziydi, ilim, kültür, irfan merkeziydi ama bugün Bağdat da maalesef perişan vaziyette. Ee, telefonla hoş olmaz ya yani. bence. Ha, mesela Bağdat bak, Siz, bayan, erkek mi Bağdat ismi yanlış söyleyemiyorum de. Bağdat bayan, Bağdat hanım. Sivas'ta, Sivas İlahiyat var. Bizim Hasan hocamız var, Hasan Keskin hocamız. Ee, diğer hocalarımız orada. Gidin onlara tanışın. Orada başvurabilirsiniz. Bence iyi olur. Yani Sivas İlahiyat da iyi bir ilahiyat. O da çok değerli hocalarımız var. Sabri hocamız benim arkadaşım. Şu an dekan orada yanlış hatırlamıyorsam. Hasan, Hasan da benim sınıf arkadaşım Hasan Keskin. Çok iyi arkadaşlarımız, çok iyi hocalarımız. Ee, düşünebilirsiniz hocalarımız. Ee, Tabii ki olurlar. Merak etmeyin. Siz gidin. Hepsi babacan hocalarımız. Kesinlikle, kesinlikle yardımcı olurlar. Ee, peki Huriye sor bakayım. What is your problem Suriye? Huriye sor. Modernleşme bağlamında bilimsel tefsir kaynaklar için sizden yardım isteyecektim. Aa, huriye o zaman odaya gelmen lazım. Modernleşme bağlamında bilimsel tefsir bizim makaleler var yani. Sana önereceğim makaleler var. Ee, bir ara odaya gel. Uygun bir zamanda görüşelim. Oldu mu buraya Peki. E, Hudiye de bunu söyledik. Tabii ki ne diyeyim, her zaman beklerim. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. E, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Derse ara vermiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani eğer yorulursanız bir 5 dakika ara verelim ama iki dersimizi de çünkü yapacağız. Üst üste yapalım. Ve 9.30'da dersimizi bitirelim inşallah. Şimdi arkadaşlar özetleyelim. Bölümlerden bahsettim mi size? Ettim değil mi? Hangi ana bölüm dallarımıza onlardan bahsettim. İşin püf noktalarından da size bahsettim. Bunu lütfen bir daha söyleyeyim. Ee, o nokta çok önemli. püf noktası çok önemli onu not alın yani. Çok önemli bir şey söyledim size ben. Şimdi gelelim. Gelelim. Ayşe, ara büyük tefsir çok mu zor? Ayşe, düşündüğün bir alan var mı Ayşe? Ne, ne düşündün? Dün geçen haftadan, evet haftadan beri konuştuk. Ne düşündün Ayşe? Tefsir çok mu zor? Oradan başlarsa koş olmaz Yani şu alan çok mu zor? Her alanın arkadaşlar zor tarafı da var. Kolay tarafı da var. Çalışan arkadaşımız için zor diye bir şey yok. Ama çalışmayan arkadaş için her alan zordur. Onu söyleyeyim size. E, dolayısıyla e, tefsir istiyorsanız e, gelip tefsir hocalarımızla tanışın. Mesela Ayşe tefsirle ilgili ne yaptın şu ana kadar? E, bir de Ayşe şöyle bir şey, <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Yani derse bakarak. Tabii ki derse bakmak çok önemli. E, kabul ediyorum ama e, onun ötesinde de bazı şeyleriniz olsun. Mesela çok merak ettiğiniz bir alan olsun. Veya belki de bugüne kadar gelirken e, zaman zaman sıkıntı yaşadığınız alan, problemler yaşadığınız alan. Kafama şu soru takıldı. Keşke bir imkan olsa da onu çözsem dediniz bir alan olsun. Yani yoksa dersi derse hoş geçiyor, ben test edeceğim demek güzel bir şey ama Biraz altı boş sanki. Altı dolu olsun yani. Merak, bir ilgi, bir alaka olsun. E mesela günümüz fıkıh problemlerinden bir konu önerseniz diyor Merve. Yani hangi anlamda Merve bu? Yani, tez için mi? Ne demek istediğin Merve? Biraz açar mısın? E, ama Merve biliyorsun ki ben e, fıkıh hocası değilim değil mi Merve? Biliyorsun bence bu konuları ha bizim de söyleyecek şeylerimiz var. Mesela biz ahkam ayetleri diye bir dersimiz var. O aşağı yukarı fıkıh gibi oluyor birazcık. Çünkü hüküm içeren ayetleri orada tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Nasıl hüküm çıkarılabilir? Hüküm çıkarmanın yolları, yöntemler neler? İşte fıkıh yapacağını yani aşağı yukarı. Ama öncelikli olarak sizin fakültemizde çok değerli fıkıh hocalarımız var. Başta dekan Mürteza Bedir Bey, Abdullah Bayındır hocamız var, Servet Bayındır var. Yeni hocalarımız geldi mesela. E, Necmettin Kızılkaya diye Abdullah Durmuş var, Abdullah Trabzon var. Yani var bir sürü hocamız var. Yeni gelen hocalarımız da var. E, sizin geçen sene kitabı mukaddes karşılaştırmalı bir tepsi dersiniz vardı hocam. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene de var mı? Buraya bu sene tabii ki gerçekten güzel, çok zevkli bir dersti Buraya. Çok verimli geçiyordu geçen sene. Tercih edilmedi. Çünkü bizim arkadaşlar derslerimiz seçimlik. Yani yüksek lisansları, bütün dersler seçimli. örneğin de listeyi alıyorsunuz. Hangi dersi okumak istiyorsanız tabii kendi alanınızla ilgili o dersi seçiyorsunuz. Bu sene, bu dönem seçmedi arkadaşlarımız. O yüzden o ders açılmadı. Onun yerine işaret tesir var bir de e, Cumhuriyet dönemi telif tefsirler var. onlar işliyoruz. Peygamber Efendimizin yaşamında uyguladığı bazı şeylerin hikmetleri konusunda bir araştırma yapmak istiyorum. Hadis dışında başvurlayacağım kaynaklar önerebilir misiniz? Çok güzel, emine. Yani işte hikmet dediğimiz zaman, yani eğer tabii ki bu e, yer uyguladığı bazı şeyler, ondan kastımız ne? Bunlar ahkam mıdır? Ahlak mıdır? E, nedir yani? Tabi bunları açmak lazım. Zaten yavaş yavaş asıl konuya geliyoruz. Yani bir konuyu araştıracağımız zaman, bir makale yazacağımız zaman, yani problemimizi ortaya net koymamız lazım. İşte Peygamber bazı şeyler, hikmetler falan, ne ne şey, bazı şeyler olmaz. Bilimsel çalışmalarda arkadaşlar. Bilimsel araştırmalarda bazı şeyler diye bir şey söyleyemezsiniz. Net olması lazım. Ne? Mesela Hacemat. Yeme içme. Evet bak bunlar şimdi konu netleşiyor. O yüzden e, ileride e, huriye gene ikinci dönem açılırsa gelirsin bekleriz. E, arkadaşlar tekrar söylüyorum demek ki araştırmalarımızı yaparken konumuz net olmalı. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, tavsiye etmemize rağmen gene de kalkıyorlar. Öyle konular seçiyorlar ki yüksek lisansta hatta bazen doktorada yani konu e, net değil. Ondan sonra net olmadığı için öğrenci de net olamıyor. Yani net bir şey ortaya koyamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? İşte, Tabi ki savunmada hocalar oradan buradan bir sürü eleştiri yapıyor. Ondan sonra arkadaşımız başarısız addediliyor veya yeni süre veriliyor. O yüzden Emine'nin bu talebi üzerine bu konuk bu konuya gibi çok da önemli oldu. Mutlaka konularımız net olsun arkadaşlar. Hele hele daha biz bunu ilk kez yapıyoruz. Mesela sizin inşallah bu derste ufak ufak çalışmalar yapacağız, makale çalışmaları yapacağız. Bunlar böyle hani küçük küçük şeyler ama yavaş yavaş onları yaptıkça yaptıkça inşallah ilerleyeceğiz. İlk ilk zamanlar. Çok net olmalı. Mesela ben e, sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Hemen en yakın bir zaman için sizden isteyeceğim şey şu lütfen notunuzu alın. E, günlük arkadaşlar e, Emine Hacemat konusu, yeme içme konusundaki tavsiyeleri, evet onların hikmetlerini araştırabilirsiniz. Bunun için öncelikle tabii ki fıkıh kitaplarımızda konuyu net olarak ortaya koyman lazım. E, yani ileride bunlar üzerinde gene e, konuşabiliriz Emine. Ama şunu söyleyeyim önce lütfen arkadaşlar. E, yazı yazmak. Şimdi biz öğrencimize ödev veriyoruz. Bir konuyu veriyoruz. Hadi buradan bir makare çıkarmaya çalışın. E, geçen sene öyle arkadaşlarımız vardı ki böyle adeta çıldıracak gibi. Hocam diyor iki satır yazıyorum ne yazacağımı bilmiyorum her şeyim bitiyor. İşte nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu arkadaşlarımızın çoğu muhtemelen hayatlarında hiç yazı yazmamışlardı. Ben e, e, liselerde bile, ortaokullarda bile tanıdığım, bildiğim insanlar varsa hatta ilkokulda bile, kendi çocuklarımda dahil e, e, emine diyor ki sıkıntım yok ama tabii ki olanlar var. diyorum ki lütfen günlük yazın. Günlük yazın arkadaş. Çünkü günlük hem konu net mesela bugün siz işte iş, iş yerinizde bir olayla karşılaştınız, bir olay yaşadınız ya da yolda gelirken işte e, bir şey yaşadınız, otobüste bir sorun yaşadınız, arabada bir sorun yaşadınız, ne bileyim güzel bir şey oldu, güzel bir haber aldınız, bir, bir başarı kat et, kaydettiniz ya da üzücü bir şey oldu. Neyse artık hani günlük hayatımızda ne oluyorsa artık bakın olay net. Onu şöyle hatıra defterinize ya da ne bileyim işte bilgisayar artık var de, deftere gerek yok. Açın bir sayfa. Oraya duygularınızı da katarak yazın o olayı. Bakın duygu, şunu diyebilirsiniz işte Zeynep diyor 8 yaşından beri yazıyorum. Eminim Zeynep makale yazmak konusunda hiç sıkıntı çekilecek. Eğer 8 yaşından beri yazıyorsa hala devam ediyorsa kesinlikle Zeynep çok rahat bu işi yapacak. Ama hiç yazmamış arkadaşlarımız sıkıntı çekerler. O yüzden söylüyorum lütfen arkadaşlar. Eğer yapmıyorsanız bugünden tezi yok. Lütfen e, günlük tutun. Günlük yazın. Yani bunu e, bir süre mesela bir yıl yapın bunu. Veya ne bileyim işte 6-7 ay 8 e her neyse. inanın her akşam günlüğünüzü yazarken öteki akşama öteki güne göre biraz ilerlediğinizi göreceksiniz. Şunu da belirtiyordum. Eee ben tutuyorum ama farklı gibi. Nasıl Fatma? Nasıl farklı gibi? Fatma ne demek farklı gibi? Neyse Fatma yazalırsın. Biz devam edelim. Fatma konudan bahsetmiyoruz. Ee, günlükten bahsediyoruz. Peki neyse. Haa Huriye çok güzel bir noktaya değindi. Tamam onu belirteceğim. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Lütfen e, e, günlüklerinizi yazarken. işte bugün işe gidiyordun. Yolda bir araba devrildi. İnsanlar ağlıyordu. Bunu yazmak arkadaşlar bu tamam. Bu da sonuçta bir şey gördünüz yazın ama e, bu yetersiz. Orada siz yoksunuz. Siz duygularınızı katın lütfen. Yani kesinlikle ve kesinlikle gününüze duygularınızı katın. E, tasvir yapın. İşte araba nasıldı? Nasıl devrildi? İçinde insanların durumu nasıldı? Yani tasvir dediğimiz yani derinlik katın. Yazıya derinlik katmak. Yazıya derinlik katmak için mutlaka tasvir lazım arkadaşlar. Tasvirlerinizi yapın. Duygularınızı katın. Sizi üzdü mü? Canınız mı sıkıldı? Gözleriniz mi yaşardı? aklınıza işte kendinizin yap, yani ben de kaza yapabilirim diye bir duygu mu geldi? Ya e, bir yakınım da işte burada olabilir, yaralanabilirdi. O, o o duygular mı? O onlar mı geldi aklınıza? Neyse artık yani duygu mutlaka katın. Ama Huriye'nin dediği gibi makalelere duygu katmıyoruz. Benim bunu dememin nedeni şu. Yani duygularınızı katarsanız düz cümleler, güzel cümleler, korma kurma e, imkanı elde etmiş olursunuz. Yani yazı e, yazı yeteneğinizin gelişmesi açısından duygularınızı katın tasvir yapın, derinlik katın yazıya e, daha güzel olur. Ama daha ileride tabii ki bir makale yazacağınız zaman makaleye e, makalede objektif olmak durumundayız. E, olduğu gibi ortaya koymak durumundayız makaleyi. Onlara daha sonra zaten görüşeceğiz. Arkadaşlar bu derste biz sizden test falan istemiyoruz. Kimse bu, bunun için kendini üzmesin. Sıkılmayın lütfen. Biz sizinle böyle ufak ufak çalışmalar yapacağız. E, maksadımız sizi hani böyle yavaştan bu tür çalışmalar yapmaya alıştırmak. Yoksa test falan sizden beklemiyoruz. E, fakültede test veriliyor. E, her hocamız 3 veya 4 öğrenci alıyor. O öğrencinin Danışmanı oluyor, öğrenciyle ilgileniyor, yazdıklarını okuyor, düzeltiyor, işte yönlendirmeler yapıyor. Ee, sizin burada öyle bir şey yapma şansınız şu an yok. Çünkü aşağı yukarı e, 700 civarında öğrencimiz var şu an son sınıfta. Ee, daha dün'e kadar hiç danışman yoktu. İlk kez bu sene böyle bir şey yaptık. Şimdi beş tane hocamız, her hocamıza yüzden fazla öğrenci düşüyor. Hocamız işini, gücünü bırakacak. Sizin yazdıklarınızı okuyacak, düzeltecek ona bile yetiştiremeyecek yani. Ama yani Ausef ileride bir şey düşünür mü? Yani şöyle bir haksızlık olduğunu bizim öğrencilerimiz söylüyorlar. Diyorlar ki, hocam biz işte bir senemizi tezimizi vermeye ayırıyoruz. Bir sürü sıkıntılarımız oluyor. İşte bir sürü yere gidiyoruz, araştırıyoruz. Ee, ama İLİTAM'daki arkadaşlarımız hiç terz hazırlamadan mezun oluyorlar. Bu haksızlık değil mi diyorlar. Ee, yani bir ölçüde e, hak, öyle bir şey söylenebilir. Fakat yani şu an bizim İLİTAM'da öyle bir şey yapmamız çok zor. Onun için AUZEF'in yeniden yap, yap, yapılanmaya gitmesi lazım. Yani bir hoca değil belki e, yani 50 hocayla anlaşması lazım. Belki 70 hocayla anlaşması lazım. Yani şeyde... Arkadaşlar danışmanlıkta bir hoca, iki, üç, bilemediniz en fazla dört öğrenci alır. O tabii ki o dört öğrenciyi çağırır, görüşür, nasıl yapacak, ne edecek, hangi kaynaklara bakacak. Bunların hepsini anlatıyor. Biz de yapıyoruz. ben de öğrencilerim var. Ama burada yapmak çok zor. Yani İLİTAM'da bizim böyle bir şey yapmamız çok zor. Dolayısıyla maalesef böyle bir şey yapamıyoruz. Ha, bizim yüksek lisans, tez, e, lisans bitirme tezlerimiz çok önemli. Mesela geçen sene e, birkaç hatta yanlış hatırlamıyorsam sekiz tane öğrencimiz bütün derslerinden geçtiği halde bütün notları iyi olduğu halde zamanında bitirme tezini vermediği için ya da bitirme tezini ilkelerine uygun olarak yapmadığı için mezun olamadı. Bakın hocamız danışman hocanız size... Bu tez baş, tarafından başarılı olarak bulunmuştur diye yazıp imzalamadığı sürece siz mezun olamazsınız arkadaşlar. Yani bizim şeyde örgünde. O yüzden tez öğrencinin hayatı. Hoca onaylamazsa öğrenci mezun olamıyor. Ee, birkaç öğrencimiz mesela intihal yapmış. Yani ne demek intihal? Başkasının çalışmasını alıp kendine mal etmiş. Böyle yapan da var maalesef. Oluyor. Az da olsa yapanlar oldu. Tabi hocalarımız bunları tespit ettiklerinde onların tezlerini iptal ediyorlar. İşte böyle bir iki arkadaşımız iki kişi zannedersem geçen sene öyle yapmışlar tespit edildi. Bunların tezleri iptal edildi. Ve sınıfta yani mezun olamadılar. Bir sene beklemek zorundalar. Yeniden bir tez yapmak zorundalar. Esma suç değil mi diyor. Aynen suç. Bir de tabi o, o tarafı da var yani. Suç, suç da işliyor. Başkasının yazmış olduğu yazıyı kendine mal ediyorsun. Yani bu da bir tür hırsızlık. Ee, yani bilim hırsızlığı diyor biz buna zaten. Ee, o yüzden öyle bir şeyden asla ve asla e, yani öyle bir şeye yeltenmemiz lazım. Kesinlikle e, e, intihalden sakınmamız lazım. Biz başkalarının kitaplarında yararlanabiliriz. Makalelerinde yararlanabiliriz. Ama onlardan yararlandığımızda dipnotta belirtmemiz lazım. Ya da metin içerisinde belirtmemiz lazım. Atıf yapmamız lazım. Kiminse onu belirtmemiz lazım. Yoksa başkasının yazdığını kendinize mal etmek işte ben yazdım deyip hocalarımıza takdim etmek çok büyük bir kabahat. E, lütfen kimse böyle bir şeye yeltenmezsin. Böyle bir şey aklınızdan bile geçmezsin. Lütfen. Oldu mu? Evet bizde mezuniyet tezleri çok önemli. Şu anki haliyle bizim tamda mezuniyet tezi vermemiz mümkün değil. Bu yükün altından kalkamayız. Ama ileride yeniden bir yapılanma olur da belki bir şeyler yapılabilir. Haksızlığı önlemek adına aslında yapılsa fena da olmaz yani. Çünkü dediğim gibi burada mezuniyet tezi vardır. Size de olması lazım aslında. Sayfa sınırlaması var mı diye soruyor Ayşe. Hayır Ayşe sayfa sınırlaması yok ama biz genelde yani yüksek bitirme tezlerinin 125 sayfa 150 sayfa civarında olmasını öngörüyoruz. 75 sayfanın yukarısında olmasını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Ama konuya bağlı bazı konular işte ben bir iki bir sene önceydi birkaç sene önceydi bir öğrencime Kur'an'da sözü geçen Saliha kadınlarla ilgili bir tez vermiştim. bu arkadaşımız çok güzel bir çalışma ortaya koydu. İnanın 300 küsur sayfalık bir tez ortaya koydu. Yani tam bir yüksek <gülüyor> <gülüyor> hatta doktora tezi olabilecek bir performans ortaya koydu. Çok güzel bir tez hazırladı. Böyle hakikaten bitirme tezini bile çok başarılı yapan arkadaşlarımız var. Yine unutmuyorum Ayşe diye bir kızımız şu an Amerika'da e, Amerika, e, bir e, araştırma görüntüsüyle evlendi. Şiribiz de Amerika'ya gitti. Allah ne süresin, bilmiyorum, duyuyor mu, duyar mı falan neyse. Duhamızı yapalım ama Ayşe, e, Kayserli bir öğrencimizdi. <gülüyor> Kur'an'da su ile ilgili bir tez vermiştim ona. <gülüyor> İnanın öyle bir tez ortaya koyduk ki yani. Dedim Ayşe yani sen bu tezin e, doktora programında sonuçta kabul edilir. O kadar güzel bir çalışma yaptı. Yani böyle çok başarılı çalışmalar ortaya koyan arkadaşlar oluyor. Eminim sizin içinizde de öyleleri vardır. Ee, <gülüyor> Nurgül ne diyor? Hocam bu sene göreve başladım. Hem çalışıp hem ev işleri hem okulda çok zor. Örgünler de sadece okuyor. Böyle konuştukları zaman çok üzülüyor. Hayır Nurgül üzülme. Ee, onların da haklı olduğu taraflar var. Sizin de haklı olduğunuz taraflar var. Biz aradaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Gerçekten geçen senelerde daha büyük bir haksızlık söz konusuydu. Şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Daha da inşallah daha da hakkan, niyetli bir iş yapmaya çalışacağız inşallah. Yani onlara da kızmayın çünkü onlar da her sabah köründe geliyor. Bakın iki gündür bizim fakülten orada olay çıkacak diye böyle canımız çıktı. Emniyetle temaslarımız oldu Öğrencilerimiz böyle hani büyük bir heyecan yaşadılar, korku yaşadılar. Hatta bir kısmı gelmedi yani bugün işte oralarda olay çıkacak, saldırılacak falan diye böyle Facebook'ten de, sosyal medyadan da bir sürü gereksiz şeyler yazıldı. Yani öğrencilerimiz sabahın köyünde, o otobüsleri biliyorsunuz, kalabalık biniyorlar, geliyorlar buraya, akşama kadar buradalar, akşam tekrar o sıkıntıyla dönüyorlar. Hele bir de ikinci öğretim öğrencilerimiz, saat sekiz buçuk, dokuza kadar fakültedeler, bak o saatte çıkıyorlar, gidiyorlar. Tabi Pendi'ye giden arkadaşımız var yani. iki saat yolu var. On de evime varıyorum diyor bazıları. Onda evime varıyorum diyenler var. Yani sıkıntı çekiliyorlar gerçekten. Neyse Allah hepimize kolaylıklar versin. O ayrı bir konu. Bunlara girmeye gerek yok ama yani siz, işte biz zaten o konuları açmayalım. Biz sizi e, hani yüksek lisans yapmak isterseniz e, ya da sadece yüksek lisans değil maksadımız yani neden bir arkadaşımız mesela bir makale yazmasın? Neden bir arkadaşımız bir kitap yazmasın? Yani Bunların altyapısını burada yapalım arkadaşlar birlikte. Yani öğrenelim yani temel noktalar nedir, nelerdir onları öğrenelim. Ee, aynen Ayşe çok güzel sordun. Öyle yapan öğrencilerimiz de var. Mesela ben öğrencimin tezini beğeniyorsam, diyor ki bak sen bu noktaya getirdin bunu eğer yüksek sanası kazanırsan biraz daha geliştirelim bunu. Aynen yüksek istansı tez olarak sunabilirsiniz. Olabilir yani. onu bir, bir engel değil. Zeynep, evet ne de sorun? Nedir sorun? Hocam şunu da sormak istiyorum. Geçen dönem BC aldığım bir ders vardı. O dersi bu dönem tereddütte kaldığım için almadım. Bir dahaki döneme Diploma notunu yükseltmek için alma hakkım var mı? Şimdi e, arkadaşlar DC alan örgünde, DC alan öğrencilerimize notunu yükseltme imkanı veriyoruz. E, Zeynep demek ki görmemişim kusura bakma. Bakıyorum bütün sorulara ama demek ki kaçtı gözümden herhalde. E, DC alan öğrencilerimize biz notunu yükseltme imkanı veriyoruz. Dersi yeniden alıyor, sınavlarına giriyor, yükseltebiliyor. Ee, şu ana kadar e, İli Tam'la böyle bir uygulamayı yapmadık sanki. Hiç hatırlamıyorum. Yapan oldu mu? Onu biz Deniz Bey'le görüşelim. Ee, hiç yapan oldu mu şu ana kadar arkadaşlar? Ee, konuşalım. Altyapısını hazırlayalım. Eğer yoksa e, olsun haklısın yani. Zeynep'in dediği e, doğru bir konu. Yani D.C. ile niye mezun olayım? E, yükseltme imkanım varsa yükselteyim. Biz de bu imkanı sunalım. Yani örgünde sunuyoruz arkadaşlar. Örgünde öyle bir şey var. Evet. evet. Dolayısıyla e, Zeynep sorunun cevabını kısmen verdik ama işte mesela toplantıya gelebilir misin Zeynep? Toplantıya gelirsen mutlaka bunu Deniz Hoca konuşalım. Evet. Peki Zeynep Bursa'da arkadaşlar benim aklımda ama toplantıya gelebilecek arkadaşlarımızdan birileri lütfen Zeynep'in sorusunu not alsın ve orada hatırlatsın. Ben de yani aldım ama unutabilirim. Melek Nur notunu aldı inşallah orada hatırlatır bize. Hocam ödev konusu sormuştum. Bağdat ne ödevi yani şu an benim verdiğim ödevim bizim verdiğimiz ödevim. Yoksa nedir? Ne? Yani konu Bir şey yazmıştın yukarıda da ben yani daha konuşmadık bir şey diye söylemedim. Çünkü ben şimdi bundan sonra tez gibi denen ha, tez gibi denen ne demek bilmiyorum ama neyse yani şöyle söyleyelim. Ee, siz önce alanınızı belirleyin. Ee, alanınızla ilgili zaten bundan sonra hep onu yapacağız arkadaşlar. Alanımızı belirleyeceğiz. Mesela bir gün tefsir alanını görüşeceğiz. Tefsir alanında ne tür tezler alınabilir? E, bu alanın temel kitapları nelerdir? Mesela bir arkadaşımız tefsiden tez hazırlayacaksa veya bir makale yazacaksa e, mutlaka başvurması gereken kaynaklar nelerdir? Bunları konuşuruz. Bu dersin en önemli yanlarından biri bu. Bunu göreceğiz beraber. Sonra işte hadis için aynı şeyi yapacağız, fıkıh için yapacağız, diğer alanlar için yapacağız. O yüzden şimdi Bağdat o konuya girmeyelim isterseniz, bir bunları biraz daha ilerletelim ondan sonra. Ee, Zeynep büyük hocam Kuran'daki bir kavramı incelemek istesek, bu tefsire mi girer Arap dilini? Mi? Kesinlikle evet. Tabi iki yönü var Zeynep. Mesela siz şunu yapabilirsiniz, ee, diyebilirsiniz ki işte diyelim ki riz kelimesinin Arap dili açısından tahlili. Kur'an'da geçen risk kelimesinin Arap dili açısından tahlil ederseniz o zaman Arap diline girer. Ama sadece kelimeyi ne anlama geliyor, Kur'an'da hangi bağlamda kullanılmış, ne tür anlamlar yüklenmiş, tefsir kitaplarımızda nasıl değerlendirilmiş, eğer bunu yapıyorsanız bu %100 tefsir konusudur arkadaşlar. Zaten biz e, o şekilde çok ödev veriyoruz yani öğrencilerimize. Kur'an'dan kavramlar veriyoruz. Kur'an'dan konular veriyoruz. Kur'an'dan sureler veriyoruz. E, farklı yönlerden bunların incelemelerini istiyoruz. Ama dediğim gibi Arap dille de ilişkisini kurmak mümkün. Bir şekilde e, Arap dil, dille de bağlantısını kurabilirsiniz. Sizin bir liste vermeniz bizim onlardan seçmemiz daha iyi olmaz mı? E, Ödevde. Tabii ki Melek Nur şöyle yapacağız. Ben inşallah şöyle belki elimde 200-300-400 tane hatta daha fazla makale var diyebilirim. O makaleleri sizinle bir şekilde paylaşmam lazım. Bu dönem arkadaşlar ağırlıklı olarak makale çalışması yapacağız. Makale ve sempozyum, tebliğ görüşmelerini yapacağız. İkinci dönem tez ve kitap. Tez ve kitap incelemelerini daha çok ikinci dönem yapacağız. Ama bu dönem Makale üzerinde yoğunlaşalım. makale Makaleleri daha yakından tanımaya çalışalım. Şimdi gene bu konuya döneceğiz. Ama isterseniz birlikte şöyle bir şey yapalım mı? Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenlerinizle de hem görmüş olalım. Bir dakika Ümmü Gülsünün ve Zeynep'in yazısını okuyayım yeter. Bir şey göstereceğim sağ olun. Hocam dönem sonunda teslim edeceğimiz ödev konusunu istediğimiz bölümlerden... Tabii ki Ümmü Gülsün, yani ben tefsir hocasıyım diye ben hocasıyım diye bir şey yok. Hangisini istiyorsanız oradan ama usulüne uygun yapacaksınız. Zeynep ne diyor? Kur'an'da bir kavramı seçecek olursak mevcut tefsirlerden, değerlerden tarzında bir şey olacağından Arapçamızın çok yorulmasına gerek yok. Değil mi hocam? Yani Zeynep hem Arapçaya gerek yok diyorsun ama tefsirde biz Arapçaya önem veriyoruz. Türkçe kaynaklarımız da çok ama yani biz kesinlikle tefsirden tez yapacak arkadaşlarımızın Arapçaların yani bir ölçüde iyi olmasını arzu ediyoruz. O yüzden Zeynep düşünüyorsan lütfen Arapçanı geliştir. Ee, Öde teslim edilmeyecek mi? diyor Zeynep. Edilecek. Şimdi ben onu söyleyeceğim size ama ee, yani özetleyeyim. Ben arkadaşlar size ve diğer arkadaşlarımız size e, bazı konular vereceğiz. Mesela işte ben günlük dedim. Ee, sizden beklentim şu. Bir de tabi AUZEF'ten arkadaşlarla görüştük. İnşallah onu da ayarlayacağız. Danışman hocalarımızın her birine İSÜZEN uzantılı bir adres alacağız. E-mail adresi alacağız. O adresi size vereceğiz. Siz yazdıklarınızı o adrese göndereceksiniz. Biz onları gözden geçireceğiz. Kontrol edeceğiz. Döneceğiz. Diyeceğiz ki mesela Zeynep Yıldız sen şöyle yazmışsın. İşte şuna dikkat et. İşte Fatma Köseoğlu sen şöyle yapmışsın iyi olmuş. Zeynep Coştu ki şuradan yani artık onun üzerinde konuşacağım arkadaşlar. Ama böyle her 2-3 haftada bir bunları yapmamız lazım ki ee, hani biz de görelim sizin yazdığınızı. Şimdi bunu bir yanına tutalım. Ee, bir de duralım şu arkadaşlar. Duralım ben size bir şey göstereceğim. Gene döneceğiz bu konuya. Murat sen de bana yardımcı ol lütfen. Şimdi i̇şte arkadaşlar ben sayfayı indiriyorum. Siz beni görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Ee, şimdi lütfen bütün arkadaşlarımız benim yapacağımı yapsın. Google'ı açar mısınız arkadaşlar? Herkes Google'ı açsın lütfen. Ben de açıyorum. Ee, Google.com Evet. Şöyle bakayım. Arkadaşlar açtılar mı? Arkadaşlar Google açtınız mı? Evet. Ha, çok güzel. Açtık. Şimdi hep birlikte arkadaşlar Google'a İSAM yazın arkadaşlar lütfen. İSAM. Google'a İSAM yazdık mı? İSAM yazınca Arkadaşlar İSAM yazdık mı? Ne çıktı yazdığınız zaman? Şimdi bir İslam araştırmaları merkezi çok güzel. Orada arkadaşlar, yani bazen Google'da Gülseren torun arkadaşımız çok güzel onu tespit etti. Arkadaşlar bakın Google'da şu an mesela ben ben açtım Google'da e, ilahiyat makaleleri veri tabanı diye bir link var. Gördünüz mü? Lütfen şu linki bulalım. İlahiyat makaleleri veri tabanı. E, Şimdi oraya tıklayalım arkadaşlar. Lütfen oraya tıklayalım. Ben de tıklıyorum. İlahiyat makaleleri veri tabanı diye bir yer var. Oraya tıkladık. Tıkladık mı? Sümeye ikinci hemen bize zaten adresini de verdi. Hani Sümeye çok güzel adres ya arkadaşlarımız hani oradan da girebilirler diye ben oradan verdim. Şimdi arkadaşlar lütfen herkes girsin ama tamam mı? Herkes girsin. Şimdi arkadaşlar karşımıza bir sayfa çıktı. Sayfada diyor ki makale adı. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Hani makalenin bir kelimesini yazsak yeterli. Şimdi mesela bir arkadaşımız bize merak ettiği bir konuyu söylesin. Bakalım o konuda makale var mı? Biriniz, biriniz bir konu yazın. Bir konu yazalım. Osmanlı müfessirleri çok güzel. Ee, mesela okoloji döneminde din eğitimi. Evet Sümeyen yazdığı da güzel. Başka ne olabilir? Ee, hanım müfessirler. Wow Ayşe ara. Benim yakında kitabım çıkacak Ayşe. Tam adı da bu hanım müfessirler. Kitap inşallah aşağı yukarı bitmek üzere. Ee, yani Öyle ümit ediyorum ki e, yılbaşından önce çıkacak. Piyasaya söyleyeceğiz. İslam'da ümmet anlayışı. Şimdi sadece bir kelimeyi yazalım. Mesela ümmet diyelim. Ya da hanım değil yani Artık bu makalelerden var arkadaşlar. Bir kelimeyi yazarsanız yeter. Çünkü bir kelimeyi yazarsanız o kelimenin içerisinde geçtiği bütün makaleler çıkacak. Mesela hanım yazarım. Melek Nur diyor ki hanım yazarım. Hanım yazalım arkadaşlar. Herkes hanım yazsın. İlk satıra yazın arkadaşlar. Makale adı kısmına hanım yazdık. Ee, hanım yazdınız mı arkadaşlar? Şimdi bakın lütfen takip edelim. Sayfanın arkadaşlar sayfanın altın yani o bakın makale adı var. Yazar var. Değil mi? Anahtar kelime var. Eklenme tarihi var. Ondan sonra listele diye bir şey var. Gördünüz mü arkadaşlar listele. O listeleyi mesela 10 ya siz onu 50 yapın. Yani 50 50 makaleyi aynı anda size gö göstersin. Orada anlaşıldı mı arkadaşlar? Listele kısmının yanında 10 var. Onu 50 yapıyoruz. Yani çok makale varsa hepsi bir sayfada bize çıksın diye. 10 da yapabilirsiniz. O zaman 10 tane çıkacak. Eğer 20 tane varsa ikinci sayfaya geçmeniz gerekecek. O yüzden 50 yaparsanız daha iyi. 50 yaptık mı? Yaptık. Şimdi aramaya aramayı başlat yerine basıyoruz arkadaşlar. Aramayı başlat. Bastınız mı aramayı başlat arkadaşlar? Aramayı başlat. Bastık mı? Evet. Bakın yukarıda 24 tane makale verdi bize. Yukarıda yazıyor bakın, ee, en üstte yazıyor. 24 tane makale çıktı. Şimdi biz bu makalelerin tek tek adlarına bakalım. Hangisi bizim konumuzla ilgiliyse, hangisi bizim işimize yarıyorsa, onları görmemiz lazım. Buraya kadar arkadaşlar adım adım gittik. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi arkadaşlar size istediğim şey şu bu 24 makale içerisinden hangisi hoşunuza gidiyorsa bir bakalım beraber. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu açalım. Mesela bir hanım müfessir Zeynep el-Gazali ve Tersiri. Bakın. Başka Eyüp hazirelerinde iki kadın Hattat. İşte Habibe hanım. Cahiliye Arap toplumunda kocaların hanımlarına yaptıkları bazı haksızlıklar. Mesela Anne Nur el Ensariye'den Alime-i Hicaz Fahru Nisa falan işte hanım, hanımlar diye bir makale. Mevlevi hanım halife ve şeyhler. Son divan şairlerimizden şeref hanım ve münacaatları. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, lütfen hangisini tespit ettik? Hanım bilinen Hazreti Peygamber'e mesela güzel. Zeynep Gazali'ni merak ettim diyor Gülseren. Ee, Emine Koç Saffet Sancaklı'nın makalesini merak ettim. Zeynep de hanım müfessiri Zeynep, Zeynep Gazali'yi merak etmiş. Çok güzel. Peki bunu nasıl okuyabiliriz şimdi? iki şey yapacağız arkadaşlar. Lütfen. Ee, gene dönüyorum sayfaya arkadaşlar. Bakın sol tarafta kırmızı bir pdf işareti var. Hatta üzerinde de pdf yazı değil mi? pdf ve pdf işareti var. Hangisini merak ediyorsanız onu iki kere tıklayın üstüne arkadaşlar. Gelin üstüne. Hatta bir kere bile yapsanız açılıyor. Bir kere bile yapsanız açılıyor. Lütfen herkes merak ettiği makalenin sol tarafındaki kırmızı pdf işaretinin üstüne bassın. Bastık mı? Peki makaleleriniz çıktı mı arkadaşlar? Makalelerin şu an bilgisayarınızı değil mi? Rahat rahat okuyabilir misiniz? Tabii ki değil mi? Bir problem yok. Ha şimdi bu makalelerin bir özelliği var arkadaşlar. Bu makaleler pdf formatında. Yani makalenin yayınlandığı dergide makale nasılsa hangi sayfadaysa, hangi ciltteyse Burada da aynısını görüyorsunuz. Bir de biliyorsunuz mesela internette bir makale yazın. Makale size çıkabilir bir yazıcı ama internet ortamındaki şekliyle yani böyle yazılar bütün yazılar bir sayfada işte dipnotu yoktur. Hangi sayfada başlıyor hangisinde bitiyor bilemezsiniz. O tür makaleleri biz kaynak olarak göstermekten sakınıyoruz. Bizim için asıl kaynak olan makaleler bu pdf dediğimiz formattaki makalelerdir. Çünkü o makalelerin sayfaları belli, yerleri belli. Dolayısıyla bizim için bu makaleler çok önemli. Yani şu an siz arkadaşlar bir derginin, bilimsel bir derginin, akademik bir derginin içerisinde yayınlanmış bir makaleyi almış oldunuz. Dergiyi almadan, para vermeden, gidip hani arama aramadan... Tak bir e, tuşa basarak makaleyi açtınız, okuyabiliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Bunu yaptık, yaptık mı? Şimdi makalelerini şöyle bir gözden geçirin, okuyun birazcık, birazcık bakalım. Mesela ne var makalelerimizde? Ben neyi açtım? Ben de ilkine basmıştım. E, bakın dergin adı veriyor, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli Dergi, üçüncü sayı, Sivas 1999. Bir hanım müfessir Zeynep El Gazali ve Tersiri. Yardımcı doçant doktor Ali Akpınar. Ee, Ali hocamız, tabii şu an profesör Ali hocamız. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum. Ee, Kon Sivas'tan Konya'ya gitti. Konya'dayken Gaziantep Üniversitesi İlahiyat'ta uzun süre dekanlık yaptı. Şimdi de Konya müftümüz Ali hocamız. Allah sağlık sıhhat versin Ali hocamıza. Bu makale onun makalesi ee, işte görüyorsunuz e, makale ile ilgili bilgileri görebiliyoruz artık. Makale önümüzde duruyor. Şimdi herkes e, herkes açtı mı arkadaşlar bir makaleyi? Herkes bir yere baktı mı? Buraya kadar dediklerinden e, yani başaramayan var mı arkadaşlar? Bakamadım diyor. Neden? Bir an neden bakamadın? PDF görünmüyor. Ha, o zaman sizin bilgisayarınızda PDF yüklü değil mi, Gülhan? E, Gülhan'ın listelenmiş listelenmiştir. Bak, Gülhan'ım sol tarafta kırmızı PDF işareti yok mu? Yok. Evet. O zaman sizde sizin bilgisayarınızda program eksikliği var. Evet, sizde programda program eksikliği var. Siz PDF makaleleri açamazsınız, okuyamazsınız. Onu yükleyin. İnternetten e, e, ne akrobattı? PDF dosyaları açıyorum normalde diyor. Adobe, Adobe, Akrobat yazarsanız yani bir, pro, bir eksiklik var kesinlikle Gülhan'ım sizin bilgisayarınızda. Yoksa açılması lazım. Çünkü herkes açıyor. E, evet. Bütün arkadaşlarımız açtı. Sizin bilgisayarınızda bir program eksikliği var. Bir e, de kurcalayın neden böyle oluyor diye bir yazın Google'dan. Ona göre düzeltin. Rahat edersiniz. Yani çok güzel bir şey. Bütün makaleler arkadaşlar elimizin altında. O yüzden çok önemli. Şimdi bak Murat Oruç Allah razı olsun Murat. Gül Hanım sana bir adres verdi. Oradan indirebilirsin. Tamam bak. Oradan indirebilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar tekrar soruyorum. Ee, ne yaptık? Siteye girdik. Makalemizi açtık. Okuyoruz değil mi? Şimdi biriniz diyebilirsiniz ki ya hocam ben her zaman olduğum yerde internet yok. Ya ben bu makaleyi e, hani bilgisayarıma yükleyemez miyim? Dolayısıyla internet yokken de okuyamaz mıyım? diye sorabilirsiniz. Değil mi? Şimdi onu yapalım birlikte arkadaşlar. Şimdi onu yapalım. Lütfen e, kırmızı Çarpı işaretine basmadan sadece sol köşede geri dön tuşu var. Ok işareti görüyor musunuz? Ona basarak geri gelin arkadaşlar. Lütfen sol köşedeki ok işaretine basarak geri gelin. İsteğe bağlı teklif titlenmiş onu iptal edin lütfen diyor. Nedir o Murat? Arkadaşlar takip edebiliyor muyuz? Bu bunu kime yazdın? Peki. Şimdi tekrar peki. Şimdi arkadaşlar tekrar o isimden olduğu sayfaya geldik mi? Yani şu an ekranımızda Makalelerin adı var değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar. E, birlikte yapalım. Ben söyleyeyim lütfen. Takip edin. Hangi makale istiyorsanız. Dedim ki Ali Hocamızın, Ali Alpınar Hocamızın makalesini istiyoruz. Hangisini istiyorsanız. Lütfen üzerine gelin. Üzerine geldik mi? E, böyle el işareti çıkıyor değil mi gördünüz? Sağ tuşa basıyor arkadaşlar Farenin mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Oradan bakın hedefi farklı kaydet diye bir şey çıktı. Gördünüz mü? Hedefi farklı kaydet. Oraya basın lütfen. Şimdi bastığınız zaman karşınıza dosya adı çıkacak ve sizden nereye kaydetmenizi istiyor onu soruyor. Mesela siz oradan şeyi seçebilirsiniz. Masa üstünü seçin. Masa üstünü seçelim ve kaydet diyelim. Göreceksiniz hemen bir iki saniye içerisinde makaleniz bilgisayarınıza inmiş olacak. Sonra geliyorsunuz bilgisayarınızın üstüne makalenizi görüyorsunuz. Artık makale sizin arkadaşlar. İki kere tıklayarak makalenizi açabiliriz. Artık internetten değil kendi bilgisayarınızın içinden bu makaleyi okuma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Burayı öğrendik mi? Arkadaşlar burayı öğrendik mi? Peki indirdik mi? makaleyi indirdik mi? Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Böyle bir dosya açın. Yani böyle hani klasör açın daha doğrusu. Bir klasör açın. Klasörün adı ne olsun? Mesela diyelim ki hanım müfessirler. Yani ne merak ediyorsanız. İşte ilk, ilk öğretim çağındaki Çocukların eğitimi. Bu şekilde klasörünüze isim verin. Ondan sonra da bu şekilde zaman zaman İSAM'a girin. Sizin merak ettiğiniz alanla ilgili makaleleri indirin. O dosyaya koyun. Elinizin altında dursun. Yarın bir gün tez hazırlarken, makale hazırlarken, hangi bir şey yaparken bilgisayarınızda makaleleri elinizin altında duracak arkadaşlar. Tamam mı? Peki, e, o zaman e, buraya kadar sanırım e, rahat rahat götürdük işi, öğrendik. İhtiyaç duyduğumuz makaleyi rahatlıkla e, İSAM'ın sitesine girerek e, indirebiliriz. Bilgisayarımıza kaydedebiliriz arkadaşlar. Bu gerçekten burada e, geri gelmişken İSAM'daki bütün... Yetkili arkadaşlarımıza, hocalarımıza, bu hizmeti sunan bütün hocalarımıza, İsa'nın bütün yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten araştırmacılar için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Bulunmaz bir nimet. Eskiden biz bir makaleyi bulmak için ne kadar sıkıntı çekerdik biliyor musunuz? Kütüphane kütüphane giderdik. Gidersiniz bakarsınız makalenizin olduğu sayı yok. Gidersiniz bakarsınız işte eksik. O Bir kütüphaneden başka birine, birinden diğerine ben kaç kere böyle kütüphane kütüphane gezmişim bir makaleyi bulmak için bir dergideki bir makaleyi bulmak için doktora yaparken yüksek sanat yaparken böyle çok sıkıntı çekerdik ama şimdi İstanbul'daki arkadaşlar sağolsun öyle büyük bir hizmet sunmuşlar ki her şey birkaç tıklamayla elinizin altına gelir arkadaşlar. Sümeyye güzel bir soru sordu. Hocam e-kitaplara ulaşabileceğimiz bir site var mı? Sümeyye. Ben bütün bunları size tek tek anlatacağım. Ama acele etmeyelim. Böyle tane tane gidelim. Tek tek gidelim. Ben size onları hepsini vereceğim. Daha ben size neler öğreteceğim. Bir, o, o, bir takip edin. Ee, sadece İsa'mdan mı? Esma büyük sadece İsa'mdan mı yapabiliriz? Daha ben size gökteki tezler nasıl ulaşacağımızı söyleyeceğim. Ankara İlhaniyat'ın böyle bir imkanı var. Ondan bahsedeceğim. Daha başka bazı yerler var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama dediğim gibi zamanda. Sonra Arapçalar. Oo, dünya kadar Arapça makale, dünya kadar Arapça kitap, dünya kadar Arapça tez. Onları da size inşallah göstereceğim. Nasıl indireceğiz. Hele bir de bir Şamile programımız var ki. Muazzam bir program. Bir de bir dersimizi ona ayıracağız inşallah. Şamile programı nedir, ne var içerisinde. Hiç içinizden şamile programını bilen var mı? Duyanınız oldu mu? Evet, e, Zehra'nın haberi var, bilen arkadaşlarımız var. E, onu da inşallah burca, burada birlikte e, hep birlikte açacağız. Arapça değil mi diyor Sümeyye? Evet, Arapça. E, göreceğiz, inceleyeceğiz. Nasıl e, yararlanabiliriz? Nasıl araştırma yapabiliriz? Nasıl açabiliriz? E, hepsini inşallah sizinle e, bu, ders, bu dersimizde göreceğiz. Tamam arkadaşlar. E, Osmanlıca metinler demiş bir arkadaşımız Hatice. Metinle de uğraşabilecek miyiz? Aynen onu da ben size göstereceğim Hatice. Osmanlıca metinlerimiz de var. Osmanlıca makalelerimiz var. Risalelerimiz var. Ondan hepsini tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Bak Hürriye sizi kıskanıyor. Ha? Diyor ki hocam bunlar çok şanslı diyor. <gülüyor> evet. Ee, şimdi arkadaşlar şu soruyu olarak bitirelim isterseniz bu akşam yeter bir buçuk saate ders yapıyoruz siz de ben de yoruldum İsa'mda makale bulma ve bulduğumuz makaleyi indirme konusunda sıkıntı olan arkadaşımız var mı? ben burayı anlamadım şunu nasıl yaptık ee, diyen arkadaşımız varsa bir daha yapalım ya da siz evde bol bol deneyin. Zaten basit bir şey aslında ama hani yine de e, ve arkadaşlar lütfen e, şimdiden size söylüyorum rica, rica ediyorum. E, özellikle yüksek sans yapmak isteyen veya herhangi bir konuda arasılma yapmak isteyen arkadaşlarımız. Konular aklınıza geldikçe İsa'nın bu sitesine girin. O konunun bir kelimesini yazın. Çıkan makaleleri bilgisayarınıza indirin. Dosya oluşturun. Ettim gibi, o dosyayı yükleyin. Ve ihtiyaç duyduğunuz zamanda oradan açın okuyun arkadaşlar. İnanın çok büyük bir fayda sağlayacaksınız. Bakın bu İsa'nın sitesi o kadar mükemmel, o kadar büyük bir hizmet veriyor ki bize. Düşünüşün mesela biraz ev arkadaşımızın biri dedi ki Bağdat'tanım ben Sivas'tayım dedi. Başka arkadaşlarımızla eminim değişik yerlerden arkadaşlarımız katılıyorlar. Nerede olursanız olun isterseniz Japonya'da olun, isterseniz Amerika'da olun. Nerede olursanız olun arkadaşlar rahatlıkla siteye girip o makaleleri açıp okuyabilirsiniz. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yani buraya gelmenize, İSAM'a gitmenize, o dergiyi bulmanıza, araştırmanıza gerek yok. Her şey elimizin altında. O yüzden tekrar tekrar bu hizmetlerinden dolayı İSAM'daki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir de bedava yapıyorlar bu işi. Yani bu işi e, inanın batıda Batı'da o kadar çok site var ki ileride onlardan da bahsedeceğim size zaman zaman. Mesela bir dergi. Derginin içerisindeki makaleler. Arkadaşlar bunun hepsine ancak parayla ulaşabiliyorsunuz. Adam size makalenin adını vermiş. Bir de sadece özetini vermiş veya birkaç kelime vermiş. Siz diyorsunuz ki ben bu makaleyi indireyim. Aa, size diyor ki lütfen diyor kredi kartımızın işte bilmemişsin bunu girin. Hepsinden yani parayla ancak yararlanabiliyorsunuz. Esma hala ödev makale için sayfa sınırlaması var mı? Hayır hayır biz öyle bir şey e, e, sınırlama istemiyoruz ama güzel bir şey istiyoruz sizden. Şimdi e, son cümle, son cümle lütfen sizden rica ediyorum haftaya her arkadaşımız gücün yettiğince şöyle e, günlük yaz yani bugün Cuma haftaya Cuma'ya kadar sizden günlük yazmanızı istiyorum ve bu yedi günlük süre içerisinde yazdığınız en iyi günlüğü, yazdığınız en iyi günlüğü, ya resmini çekin, ya tarayın. Hazır dursun. Ben size İsuzem'deki adresimi verince onu bana gönderin. Burada e, inceleyeceğim, bakacağım. E, üzerinde e, konuşacağız. Çünkü muhtemelen yazılarımızda dil bilgisi kuralları olacak. Mesela çok insan e, da ve de, yani bitişik olan da ve ayrı olan deyi hep yanlış yazar. Bazı kelimeler bitişik yazılması lazım. İşte birçok gibi, birkaç gibi falan. Bunları yanlış yazan arkadaşlarımız var. Büyük harfle yazması gereken kelimeleri küçük harfle yazanlar var. Mesela Merve Acar Allah razı olsun demiş. Allah küçük. Bakar'larda biz bunları kabul etmiyoruz, değil mi? Yani örnek olsun diye dedim. Yoksa Merve hız, hızlı yazdığı için öyle yaptı. Yoksa bilir Allah'ın asıl büyük olacak. İşte noktalama nasıl olur, virgül nereye konur, ne zaman konur, tırnak içerisinde bir metin nasıl verilir falan. Bütün bunları yeri geldikçe inşallah sizinle birlikte işlemeye çalışacağız diyelim ve buraya noktayı koyalım. Haftaya inşallah yeniden bir arada oluruz. Umarım faydalı olmuştur, ee, yararlanmışsınızdır. Eminim bazılarını zaten biliyordu ama belki bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmiş oldu iyi oldu. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah görüşürüz.